Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Kıbrıs'taydınız. Kıbrıs üzerinden konuşalım hem de seçim arifesinde ilginç evet. olabilir. Oradan nasıl bakılıyor meseleye ve biz nasıl bakmaya, bakmalıyız? Öncelikle şunu belirteyim. Biraz önce uçaktan indim. Araçtayım. Bir kenara park ettik. <gülüyor> Çeşitli gürültüler olursa dinleyicilerimiz affetsinler. Canlı şimdi yayın da, böyle. Canlı yayın böyle. <gülüyor> Ondan sonra şimdi şöyle 12 Haziran seçimlerinin Kıbrıs'taki yaşayanlar için çok böyle heyecanlı bir şey yok. Sonuçta belli olarak görülüyor. Yalnız yani daha önceki seçime göre Türkiye'deki yani 2007 Temmuz'una ve daha önceki yıllardaki tartışmalara göre Kıbrıs meselesi konuşulmuyor dikkatiniz çekerse bu seçimde. Evet hiç yok. Hatta geçen seçimlerde Kıbrıs'ın satışı üzerinden iktidara yüklenildi. Anlan planı savulanlar Arman karşı olanlar ve işte ondan plana bir akamete uğramıştı. Ondan sonra görüşmeler bildiğim kadarıyla 2008'de yeniden başladı. Bir de bu Haziran ayında e, yine e, İlginç Millet Aralık Finans Fekretleri tarafları e, bir araya getirip sözde Aralık sonuna kadar e, bir haritanın çıkarılması, toprakların paylaşılması pazarlıkları ve sonunda da bir beşli işte garantör ülkeler Avrupa Birliği'nin bir arada olduğu Beşli bir konferansın tertip edilmesi kağıt üzerinde ve bu işin çözümlenmesi. Ama düşünülen bir birleşmiş milletler var elimizde. E, bu konu bir de gündemde değil. Kıbrıs. E, ben e, 4 gündür Kıbrıs'taydım. Yani e, Kıbrıs'ta genel olarak bu konu sorun e, hem Türkiye tarafından hem dünyanın gündeminde, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, yani Kıbrıs, e, Tunus, Tunus'tan Mısır'dan e, e, işte Orta Doğu'da Çorluisi, e, bütün e, o coğrafyada yaşanan e, hareketlenmeler, devrim e, hareketleri, e, ileri hareketler, demokrasi genişlemesine dönük adımlar e, ve sorunlu bölgeler üzerinde yoğunlaşıldı. Kıbrıs e, daha alt planda bir e, konu olarak e, algılanıyor. Bununla birlikte yani benim genel gözlemim orada yaşayan özellikle Kıbrıs kökenli Türkler ve genel olarak bu sorunu, bu konuyu yani bir unutulmuş ve umutsuzluk içerisinde. Bu özellikle e, birincisi anlam planının gerçekleşememesi, ardından e, sınırın açılması ve sınırın açılmasıyla birlikte. E, karşılıklı gidip gelmeler e, sonucunda e, aradaki farkın e, hissedilmesi, görülmesi e, çok ciddi bir e, şey yaratmış durumda, e, bu, bu mutsuzluk e, yaratmış durumda. Yani iktisadi gelir ve sosyal gelişme, refah, yaşam koşullarındaki farklılıklar, yani Tıbrıs kökenli Türklerin e, daha önceki 74 öncesiyle kıyaslamaya, yaptılarına yol açıyor ve e, kendi aralarındaki bu uçurumun farkına varılması e, sonucunda gerçekten e, çok ciddi bir e, mutsuzluk e, yaşıyorlar ve sorunun çözülmesi üzerine çok büyük bir beklenti yok. Ayrıca tabi yani bu e, geçmiş dönemde, yani orası işte bir iç devlet devletin bir parçası olarak işte askeri komutan onunla çok şeyli çalışan bir gönderilen büyük elçi. Yani onların deyimiyle de eyalet var İngiliz valisinin yerine Türk büyük elçisi artık yer alıyor. Yani bu arada işte hükümetle şeylerin özellikle sendikalar arasında Türkiye hükümetiyle sendikalar arasında yaşanan gerilimin evet, önemli bir gerilim var değil mi o konuda evet. yani o da tabi hakların çünkü şöyle sendikalar kamu da örgütlü orada özel sektörde hiç şey yok yani hatta herhalde kayıt dışı çalıştırılıyor çok büyük bir yüzdesi orada bu yüzde otuzu da kamu kökenli yani gelir sahibi insanlardan oluşuyor Ve e, sendikalarda oldukça güçlü ve duyarlılar. E, kendi haklarının geriletilmesi, daha doğrusu e, Türkiye oraya destekle de bulunuyor. Parasal destekle de bulunuyor. İşte o desteği e, idare eden bir e, kurul var. E, bu kurulun e, başkanı konumundaki kişi de, e, ZPT'nin eski müşterilerimiz, oraya büyük ülkeç olarak atandı. Ve yani Türkiye'den e, kaynak e, veren bir ülke olarak... O, oradaki e, sürecin yönetimine daha e, müdahale olunması sonucunda bir takım hakların geriletilmesi e, böylesine bir 70 bin kişilik bir e, miting. Işıklı Bırs tarihinde böyle bir e, miting e, yaşanmadı diyorlar. Yani bu Çünkü, atanan yönetici e, aynı zamanda e, kolonyal şapkada giyiyor mu? Bir o eksik yani bizim artık diyorlar e, eskiden İngiliz valimiz vardı şimdi e, tabi bir de şöyle eskiden e, büyük elçi ve işte komutan e, aynı e, şeydeydi bu AKP süreci içerisinde tabi e, işte büyük elçi daha doğrusu tarak döneminde e, bu anlam planı ve sonrası süreçte e, Talat solda bir e, partinin lideri olarak Cumhurbaşkanı ama işte e, Türkiye'de AKP ile Denktaş ve diğer UBP yanlarının e, yaklaşımlarına karşı bir ittifak oluşturmuşlardı. Son şeyde Büyükelçide e, yeni bir e, odak olarak yani e, o, o, şunu söylemek mümkün yani çözüme giden yolda e, AKP iktidarının anlam planının yanında yer alması e, Kıbrıs'ta bir destek buluyordu. Bir ittifak söz konusuydu. UBP'nin iktidara gelmesiyle birlikte aynı zamanda Büyükelçi değişimi bir fark olmaksızın aynen işte devlet iktidarı ile hükümet arasında çok farklı bir şey görmüyor. Yani o açık kapandı diyor Büyükelçi ile birlikte. Kolonyel bir vali yani İngiliz valisi yerinde bizim artık kurtarıcılarımızın yani özellikle Yerli Kıbrıslar çok rahatsız Kendilerinin e, asimile olduğunu Düşünüyorlar e, Çünkü çok ciddi bir Nüfus saklama var biliyorsunuz orada Ne kadar e, Türkiye'den gelen Nüfus e, işte 1974 öncesi Güneyden gelen e, Türkler e, Kuzeyde bulunan Türkler Bunlar hepsi e, Bir takım bir şey, Anlamlar ifade ediyor Hem e, işte bu ganimet e, Mal dağıtımı neden? E, dolayi. şimdi Kıbrıslı Türkler e, gittikçe eridiklerini ve varlık kültürel varlıklarında yani ötekileştirdikleri öteki olmaya başladıklarını ifade ediyorlar. E, hatta birkaç kişi e, Türkiye'nin yeni Kürtleri biz olacağız diyor. çünkü e, özellikle Türkiye'den yerleştirilen nüfus orada e, gittikçe artıp yerli Türklerin üzerinde bir e, çoğunluğa ulaşmış durumda. Evet, bu, gelenler, bu konuda rakamlara da Ulaşılamıyor değil mi hiçbir zaman yani Doğru yok. dürüst ulaşılmıyor yani Ama şu var en kabasından artık e, 74 öncesi Kıbrıs Türkleri nüfusun Yarısının altında olduğu hatta kimileri 3'te 1 oranına geldik diyor çünkü Onların çocukları artık e, Kıbrıs'ta yaşamıyor birincisi onların Hepsi aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Vatandaşı e, Yani e, bütün herkes aslında Kıbrıs'ta yaşayan e, 74 öncesi Oradan yaşayan nüfus Aynı zamanda her an Kıbrıs Cumhuriyeti yani Güney e vatandaşı olarak Var aynı zamanda Avrupa Yapı Birliği vatandaşı Aynı zamanda İngilizler topluluğu vatandaşı Dolayısıyla o haklarından herkes yararlanıyor Yani insanlar benzin almaya Güney'e iniyor İnsanlar alışveriş yapmaya Market alışverişini etini almaya Güney'e iniyor Sağlık yardımlarından güneyden yararlanıyor ee, Güney'de hala onların koçan dediği e, yani e, malları bizdeki olduğu gibi e, oradaki e, Rumlara dağıtılmamış e, tapu şeyinde o mallar e, onlar üzerinde tescilli. Dolayısıyla yani günlük hayatın içinde bu kapıların açılmasıyla birlikte çocuklara or, İngiliz oradaki okullarda oku, o, okuyorlar. Ee, üniversiteleri, liseyi e, Okul Aile Birliği Başkanlıkları Yapıyorlar. Aynı zamanda e, Bu tarafta yaramıyor. Yani karikatür bir devlet Var aslında ve bu e, Şey e, aynı zamanda Aradaki uçurumu Refah farkının görülmesi Aynı zamanda e, Türkiye'den gelen e, Nüfusun içinde e, Erime ve işte e, Eyalet e, komutanı şey Bölge valisi e, ve, e, Altında e, Hiçbir hakkın olmaması Kültürel olarak da mesela birisi bana çok enteresan bir şey söyledi. Eskiden dedi Kıbrıs konuşma konuşmamı değiştirmeye çalışırdım. Ankara İstanbul'daki Türkler gibi konuşmaya özenirdim. Şimdi hiç buna yapmıyorum. Çünkü bu benim kültürüm. Beni ayakta kalmam için bu gerekli. Çünkü asimile oluyorum diyor. Kendi ana vatanım tarafından asimile ediyorum oluyorum diyor. Bu gerçekten ciddi bir... Ee, şey umutsuzluk da yaratmış durumda ee, hem e, sorunun çözülmesine ilişkin hem de bu sorun e, böyle bir nüfus şey olduğu müthişe böyle bir statiko var ee, sorunun çözülmesi pek mümkün olmuyor çünkü Türkiye'den gelen Türkler RİM Partisi UBP ee, dolayısıyla e, gelecekte e, parlamentonun da daha çok Türkiye'den gelen Türklerin oluşturacağı bir parlamento olabileceği e, düşüncesi var yani şöyle söylenebilir, Kıbrıs'ta 74 öncesi yaşayan Türkler bir şekilde bakmak, analiz etmek gerekiyor. Ayrıca güneyden gelip kuzeye yerleşen Kıbrıslı Türkler ki bunlar refahları daha artış göstermiş. Çünkü onların mallarının 3 katı karşılığı burada Rum malları verilmiş kuzeyde. Evet. Kuzeyde bulunan Türkler daha yoksullaşmışlar bu nedenle. Bir de Türkiye'den gelen Türkler var. Bu üç kategoride siyasal davranış, bakış, değerlendirme içerisinde olunuyor. Bu üç yapı içerisinde da fayda var. Ama genel olarak Kıbrıs'ta Türkler, 74. öncesi orada yaşayan Türkler gerçekten kendi durumlarını pek iç açı görmüyorlar ve geleceği de çok parlak görmüyorlar. Ayrıca kendilerini kurtaranların asimilasyonuna baskısına e, mağdur olduklarını e, kendileri hakkında başkalarının karar vermelerini ne e, büyük bir tepki duyuyorlar yani e, biz kimiz e, sorusu çok e, egemen e, yani e, şeyde e, gittikçe e, karamsarlık e, hakim ve çünkü e, kendi çocuklarının e, Geri dönmediğini ve nüfusun aldığını Güney'in cazibesi çok etkilemiş durumda. E, hatta çok kabaca kimileri Türkiye'nin bu yardımlar karşısında şu e, değerlendirmelerde de bulunuyorlar. Yani Türkiye e, Kıbrıs'taki e, harekat sonrasında Güney güvenliğini e, Kıbrıs üzerinden e, sağlıyorsa e, buranın kirasını ödemek durumundadır. Yani çok sevimsiz, son derece umutsuz bir ortamdı. Yani bu hani son 2000'lerin başlarından itibaren çözüme dönük gelişmelerin olabileceği umudu tüketilmiş durumda. Yani dolayısıyla çok insanlar şey yani pek moralli bir ortam yok Kıbrıs'ta. Evet yani şey açısından da bu Türkiye'de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok net olarak gördüğümüz bir eğilim işte müteahhit bir ülke haline getirme bir ara öyle bir dönemde yaşadı galiba Kuzey Kıbrıs'ta da Ya bol bol yol yapılmış orada da yani benzer işte Güneydoğu izlenimlerinde göze çarpan her şey yoldu Burada da çünkü Türk karayolları genel Müdürlüğü yapıyor orada bu işleri bol yollar yapılmış, imar faaliyetleri beklent bazı bölgeler işte işte özellikle Omorfo Güzel Yurt gibi bölgeler Rum tarafında kalacak işte bu toprak meselesi çözülemediğinden mesela belli bölgeler tamamen iktisadi hayatı durumda. Bir de zaten burası neye dayanıyor? Burası üniversite var 6 tane. İşte Türkiye'den gelen öğrenciler burada eğitim görüyorlar sözde. Şimdi üniversite, Türkiye'de üniversite sayısı 159 tane üniversite oldu. Her ileye, her kazaya, ilçeye neredeyse üniversite kurduk. Buraya gelenler de azalmış. 59 mu oldu dediniz? 159, 159 üniversite. Yöke bağlı üniversite var Türkiye. Biraz da sınırlı. Özbekistan'daki falan da dahil galiba. İşte polis şeyi askeri şeyler filan gazeteler falan 159'du en son sayısı. E, Türk e, Kıbrıs'ta da 6 üniversite var. Buraya Türkiye'den öğrenci geliyordu. Bu sayı da azalmış. Öyle mi? Evet. Ondan dolayısıyla e, bundan da bazı üniversitelerin e, zaten kalitesi de çoğu da düşük üniversiteler bir gelir buradan sağlanıyordu. Bir gelir ne işte zaten kazino ve kumarhane cenneti bir yer. Onlar Onun devam yol... ediyor değil mi? Ediyor ediyor hem de hat safhada Dolayısıyla ona e, uygun mafyası, ona uygun bir dünyası vardı. Eski evvel ezel biliyorsunuz, paranın en iyi aklandığı susurluk çetesinin e, kendi şeyini e, paralarını, fonlarını yönettiği yer Kuzey Kıbrıs'tı. Dolayısıyla o kara cennetlik halen devam ediyor yani kendi parası olmayan işte bütün vatandaşlarının günlük alışverişini bile güneyden yaptığı ondan sonra benzin fiyatlarının her türlü fiyat karşılaştırması yapmaya başlıyorlar et orada ucusu oraya gidiyor oradan alışveriş ediyor insanlar dolayısıyla yatırımlar deseniz Türkiye'de işte ne var? Oteller var, kumarhaneler var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'li Türklerin elindeki şeyler. Kıbrıslı Türklerin içinde içerisinde çok böyle sermaye biriktirmiş, yatırım yapmış insan fazla. Yok. Zaten yapılan şey narenciye bölgesi güzel yurt Rumlara verileceği için bakım ve şey yapılmıyor. İmalat da alınmıyormuş orada bildiğim kadarıyla. Evet. Narenci diye bir şeyden söz edilemezdi. Evet, yani dalda bakmıyor insanlar, üstünde durmuyor. Para etmiyor işte falan. Dolayısıyla yani zaten e, e, Türkiye işte ben hatırlarım çok eski yıllarda maaşların dağıtılacağı zamanlar babulla uçakta para gönderildi. Türkiye'nin bir katkısı olmaksızın başından beri bu orada bir şeyin ayakta durması mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik aktivitenin dayandığı şeyler bunlar bütün iş bunun üzerinde dönüyor. Hem iktisadi açıdan hem de gelecek açısından Kıbrıs Türkleri özellikle de yerli Kıbrıs Türkleri geleceklerinden son derece umutsuz ha, sözde işte başında da söylediğim gibi 12 Haziran seçimlerinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir takvim içerisinde aralık sonuna kadar bu mevzuyu sürdüreceğini ilan etti ama yani insanların böyle bir beklentisi yok çok unutulmuş, unutulmuş umutsuzluk içerisinde bir durumda. Çünkü Türkiye'nin de bu konuda hükümetin öyle daha önceki yıllarda olduğu gibi heveskar bir durum değil. Tamamen daha nüfuz eden onur kırıcı bir yaklaşım içerisinde. Daha onur kırıcı bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemek, söylüyorlar ve bunu gözlemlemek mümkün. Evet. pek bu pazartesi böyle umutlu bir başlangıç yapamıyoruz herhalde. Yok Kıbrıs ya. için yani gerçekten gözlemler bir insanla konuştum. Hiç kimsede bir ışık yok yani. Ee, Türkiye konusunda daha fazla umutsuzluk bileti kesmişler diyebiliriz. Ee, kısaca e, muhabirliğimiz bu kadar. Vaktimiz geldi ya, mi? Bilmiyorum ben farkında değilim. Arabanın içindeyim. Çok da terledim ya, ya, <gülüyor> Her yani, ya tarafı kapattım ses gelmesin diye. E, sizi e, azat edebiliriz bu şeyle. Kum, e, kumarda kazandınız mı bari? Yok onun <gülüyor> kenarından geçtim. Ama gerçekten e, böyle Monte Carlo gibi gizne var. Yani gece e, farklı bir dünya. Yani, hiç olmazsa iyi bir başlangıç pazartesi için belki para kazandınızsa rulette falan diye düşündüm <gülüyor> yok, mi, yok ama efendim onu. biz zaten uzaktaydık sadece gez, gezmeyken <gülüyor> <gülüyor> zaten, önümüzdeki pazartesi seçimler gerçekleşmiş olacak zaten değil mi? Evet. Ee, bir hafta bir şey bir kaldı bir hafta sonra seçimleri konuşacağız. konuşacağız peki çok teşekkür ederiz peki hoşçakalın iyi yayınlar